Radyo Tiyatrosu İbrahim Gülşeni Yazan Abdurrahman Çapar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 birçok ateşperes ve Hristiyan Müslüman olur. Ne var ki ehli sünnet alimlerinin bu gayretlerine karşılık sinsi din düşmanları da her geçen gün planlar yapmakta fitne tohumlarını her tarafa serpmektedirler. Bu uyuz köpek de koca tebrizde hiç yer yokmuş gibi hep benim evin önünü bulur. Aldıkın şu bu tekniği. Bir daha da buralarda dolaşayım deme Peki bu ses nereden geliyor Bu Müslümanlar da iyice azıttı Gece gündüz hiç rahat vermiyorlar insana Keseceksin hepsini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 sana konuş dedim. Konuş yoksa... Dur abi vurma. Evet ben okuyordum. Buna inanamıyorum. Bir mecusi Müslümanların kitabını nasıl okur? Ben artık mecusi değilim abi. Müslüman oldum. İsmim de Yahya. He? Bundan böyle Müslüman gibi yaşayacağım. Sen, sen, sen neler söylüyorsun? Dövsen de öldürsen de ben artık bir Müslümanım. Bunu sen dahil hiç kimse değiştiremeyecek. Onun yüzünden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 Buyurun, buyurun hocam Bakıyorum gözyaşların elbiseni ıslatmış Niçin bu üzüntü bu keder Siz olmadan onca yolun nasıl gideriz Yokluğunuzda meşakkatlara bile dayanamayız Şahin'im Bizler bu dünyada kalıcı değiliz Kaldı ki başımıza gelen bu bela ve musibetler bizler için nimettir Bir Müslüman da illet gillet ve zillet <gülüyor> Yani hastalık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 <Gülüyor> Aptallar <Sıra> <gülüyor> kaçın bakalım Hiçbirinizi sağ koymayacağım Hepinizi öldüreceğim anne, anne. <gülüyor> Kızım dışarıda neler oluyor yavrum Bu acayip çığlıklar da ne anne böyle Anne çapulcular Önlerine çıkarı kılıçlar geçiriyorlar Galiba efendi babamın dediği adamlar buraya da geldiler Öldürücekler mi Sakin ol Merve Kaçalım anne kaçalım buradan Efendi baban gelmeden nereye gidebiliriz Peki, yavrum ne yapacağız? Ahmet uyuyor mu Evet uyandırayım mı Hayır hayır bırak şimdilik uyusun Hadi haydutlar bizim eve de gelmeden Kapıların arkasına ne varsa yığalım Allah Allah Hakkımızda yaşamak hayırlıysa yaşamayı Ölmek hayırlıysa ölmeyi nasip eyle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 Açın kapıyı açın diyordum kaçmak üzere Efendi evde yok girin buradan Yine kaçmıyorsunuz ha Nezat kırın kapıyı Kısa. İşte kapıyı kırdık Mita Fakat içeride sadece bir kadın ve bir çocuk var İbrahim Gülçen'i burada yok Söyle kadın nerede İbrahim Gülçen'i Hey serseri bırak annemi Çekil ayak altından çocuk canına mı susadın sen Anne Bu silli aklını başına getirir senin Nevzat, Buyur Mita. Evin her tarafını arayayım ve İbrahim Gülçen'i bulun Hançerimi Hançerimi bulamıyorum Yere düşmüş onu yerden bir alabilsem Hey Mithar İçeride odaya gel bak ne buldum. İbrahim Gülçen'i mi Hayır ama Peki geliyorum Hayır! Bırakın onu! O yetim Bırak beni kadın, çekin önümden! Bakın bırak! Ya. Bırak beni diyorum sana! Yapmayın! Yapmayın! Ona bir zarar vermeyin! Beni öldürün ama onu yetim Demek önümden çekinmiyorsun Doğru. ha? Al bakalım! Aa, anne, anne! Katiller! Öldürdünüz onu! Anne özlediniz! Katiller! <Gülüyor> Söyle bakalım Nevzal, niçin çağırdın beni? Dola benim içine bak görürsün Ama bu genç bir kadın Evet Mita Zavallı kız korkudan ne yapacağını şaşırmış Pekala Nevzal Sen şimdi gidip İbrahim Gülşeniyi aramaya devam et Peki Mita Gel buraya Gel buraya dedim Seninle uğraşacak vaktim yok benim Uzaktır benden Allah'ım Allah Bu katil meclisinden kurtar beni Kurtar yarabbim Bana yardım et Katilin eline düşmeden beni şehirdi Aptal Demek gelmiyorsun ha Gelmiyorsun öyle mi Ben şimdi sana gösteririm Kapıyı açık unuttum Eğer hızlı odadan çıkarsam Elinden kurtulurum işte yakaladım Uf, seni bırak, dedim, bırak beni Seni aptal Demek beni atlatıp kaçacaktın ha Al bakalım şunu <gülüyor>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 saklandı. saplandı Ben şimdi sana yapacağımı bilirim Hey Mita Orada neler oluyor çocuk, çocuk bacağımı yaraladı Yakalayın onu Çabuk olun Kaçırmayın elinizden Çocuğu daha sonra yakalarız Biz asıl aradığın adamı yakaladık Hadi dışarı gel ha, İşte bu çok güzel Herkes toparlansın gidiyoruz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 İnşallah bizi de öyle kurtaracak <Gülüyor> Göreceğiz bakalım <Gülüyor> Nervzal Buyur Mita Zindan nöbetçilerinin sayısını arttırın Dikkat edin kaçmaya yeltenirse tereddüt etmeden öldürün Şah İsmail'e diri diri gidecekmiş diye de düşünmeyin Pekala Mita Hey nöbetçi Buyur efendim Duydun, değil mi? Gözünü dört aç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 Bu sıkıntılar olmasaydı... ...imtihanda olduğumuz nasıl anlaşılacaktı? Bunlar güzel sözler. Yalnız yarın Şah İsmail... ...buraya gelecek. Ve sen idam edileceksin. Korkmuyor musun? <gülüyor> evet evlat korkarım. Ama ölmekten değil... ...son nefesimde imansız... ...gitmekten korkarım. Beni iyice meraklandırdın ihtiyar. Adın nesi? Bana İbrahim Gülşen'i derler evlat. Ne, ne, ne, ne dediniz? Ne? İbrahim Gülşen'i mi? Evet evlat. Niye sustun? Bu adam yoksa Tepris'teki medresenin büyük müderrisi Meşhur evliya İbrahim Gülşen'i Olmasın? Tabi ya! Ah aptal kafam! Anlamalıydım. Efendime, efendim. Ne olur affedin beni. Dur evlat, dur, dur. Sen bir şey yapmadın ki affedeyim. Üzme kendini. Efendim, size yardım etmek istiyorum. Lütfen izin hayır. Ver.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 yüzlerce fare, ha Evet efendim Biraz sonra zavallı adamdan geriye sadece birkaç parça kemik kalacak Allah. Allah'ım. Efendim, onun için yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Bakın, bütün nöbetçiler o mahkûmun hücresinde toplandı. Bizi fark edecek durumda değiller. Tam zamanı. Gidelim. Efendim kurtulduk. Kaçtığımızın farkına varmadık Elhamdülillah zindandan kurtulduk evlat Lakin anlayamadığın bir husus var Nedir efendim Senin evet. gibi Müslüman biri Nasıl olur da mecusilerin zindan bekçiliğini yapar Şey efendim Hani bir söz vardır Gavurun ekmeğini yenen ona hizmet eder diye İşte bizimki de öyle oldu Şah İsmail tahta ele geçirince Neye uğradığımızı şaşırdık Bir anda mecusilerin içinde kaldık ama bundan böyle sadece doğru olana hizmet ederiz inşallah. İnşallah evlat inşallah. Hadis-i şerifte tövbe eden hiç günah işlememiş gibi olur buyuruluyor. Niyet hayır, akıbet hayır. İşte sizin mahalleye geldik. E fakat burada sağlam ev bırakmamışlar... Hepsini yakıp yıkmışlar Aman Allah'ım Bana dayanma gücü ver Evimi yerle bir etmişler Ahmet Ahmet Evladım neredesin Efendim Burada canlı hiçbir şey bırakmamışlar Ahmet Baba Bu, bu Ahmet'in sesi Oğlum Oğlum neredesin Buradayım baba Geliyorum Ahmet'im Baba babacım Korkma, Korkma evladım ağlama, ağlama Baba ağlama. Annem Merve ablam Sus, sus evladım <gülüyor> Bir şeyler söyleme sus Gidelim sus. buralardan baba Ne olur hemen gidelim Bir Yani evvel buradan gitseniz iyi olacak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 Güle güle evlat güle güle, güle güle Hadi Ahmet Sen de bin şu adı oğlum Güneş iyice yükseldi Mecusiler kaçtığımızı fark etmişlerdir Onlar burada kaldı baba Toprağın altında Annemi ve Merve ablamı bir daha hiç göremeyeceğiz. Hadi oğlum hadi evladım Ağlamanın sırası değil şimdi Atımıza binip bir an evvel uzaklaşalım buralardan Uyan e... Uyan Mita, Uyan Ne var Nevzal Şah İsmail mi geldi yoksa Ne Şah İsmail'i İbrahim Gülşen'i kaçmış Ne ne dedin İbrahim Gülşen'i kaçmış mı Evet Mita. nöbetçilerden biri kılık değiştirip kaçırmış Aptal ben... Nasıl kaçırırsınız Şimdi ben seni gebertmez miyim Geber... oh, oh, oh, an Ayağım Ançar yarısı fena Ayağım ah.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 Hele o çocuk Onu bir elime geçireyim doğduğuna pişman edeceğim Ayağımın intikamını alacağım <gülüyor> Evler bu, bu, Buyur baba Epeydir yoldayız ama sen hala ağlıyorsun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 Olur şey değil Günlerdir at koşturuyoruz izlerine dahi rastlayamadık Ben de anlayamadım Mita Kime sorsak hep değişik istikameti gösteriyor Hangisi doğru hangisi yanlış anlamak imkansız bir çaresi bir yolu olmalı Olmalı İz bırakmadan nasıl ortadan kaybolurlar Ah kuş beyinle Nevzal Onu tam yakalamışken Senin gibi bir aptalın yüzünden elimden kaçırdım Kaçmasında benim bir suçum yok Mita Tam 30 nöbetçi atlatmış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 Evet oğlum, zayıf düştüğümüzü anladıkları an fırsat vermeden amansızca saldırırlar. Tıpkı Şah İsmail'in adamları gibi, Mita gibi saldırırlar. Baba. Oh. Biz niye kaçıyoruz sanki? Tebriz'de kalıp annemin ve Merve ablamın intikamını alsak daha iyi olmaz mıydı? Bir adam. Şunu aklından çıkarmak ki, biz nefsimiz için bir şey istemedik.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 Bildiğim bir şey varsa o da bitaat. Günahlar ve zulüm çoğalınca orada oturmanın uygun olmadığıdır. O vakit hicret edip buradan göçmek vacip olur. Biz hı hı. insanlardan intikam almak için değil... ...dinimizi muhafaza etmek için hicret ediyoruz. Şimdi anladın mı evlat? Anladım bak ne olur affedin beni yanlış düşündüm Hadi evlat hadi gayret Diyare az bir yolumuz kaldı Orada iyi adamlar vardır değil mi baba Diyare hakimi Amir bey salih bir Müslümandır Zira kardeşi kayıtmaz beyler de böyle Daha evvel Tebrize ziyaretimize gelmişlerdi Biz de şimdi onları görür iadeye ziyarette bulunuruz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 Hoş geldiniz efendiler. Buyurun, buyurun. Geçin şöyle oturun. Size ne ikram edebilirim acaba? Gevezeliği bırakancu. Önce soracaklarıma cevap ver. Buyurun efendiler. Buraya İbrahim Gülçeni adında biri geldim. Yanında da bir çocuk olacaktı. Evet, oğlu Ahmet'le birlikte geldi. Dediklerine göre Şah İsmail ve Mecusilerin zulmünden kaçmış. Peki buraya ne zaman geldiler? Şöyle böyle 40 gündür diyarı beklediler. Ne? Ne dedin? Anlayamadım. 40 gün mü dedim? Sen ne dediğinin farkında mısın Niye şaşırdınız Bu mümkün değil Olamaz Biz atlı olduğumuz halde iki aydan fazla bir zamanda gelebildik Onlar on yedi günde Hem de yaya olarak nasıl gelebilirler Bu işte bir yanlışlık olmalı Hancı mutlaka yanılıyordur Söyle Hancı şimdi neredeler Diyarbek Bekir hakimi Amir bey misafir ediyor onları İşte bu çok kötü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 Hey reis Sakan, İnsanlar camiden çıkmaya başladılar Tamam tamam tamam Ne yapacağını biliyorsun Nevzat Evet Hazır ol. Yolun buraya kadardı İbrahim Gülşen'i Ölmek nasılmış göreceksin Bakın işte çıkıyor Mısır'a gidecekmiş Hey İbrahim Gülşen'i Buyur evlat ee, Şey ee, bir müşkülüm vardı, onu soracaktım. Hay hay evlat, sor bakalım, İşte tam zamanı. Sonun geldi İbrahim Gülçeni. Hey, yolun de, buraya kadar İbrahim Gülçeni. Seni de bana. oğlunu da öldüreceğim. Al bakalım, al, bırak beni, bırak. Tut ben beni. İbrahim Gülçen'i bırak. Eyvah, Mita yakalandı. Çatırmadan savuşmadı buradan. Baba, baba, babacığım. Bir şeyim yok evlat. Baba.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 Hey Mita Nevza Biliyordum Geleceğini biliyordum Buraya girmen zor olmadı ya Hayır niye zor olsun ki Yani zindana beni görmeye rahatça gelebildin öyle mi Evet Mita'yı görmek istiyorum dedim her kolaylığı gösterdiler Anlamıyorum niçin, niçin Niye öyle homurdanıp dövünüp duruyorsun Bunlar ne biçim insan be Camlarına kastediyorum Onlarsa bal ve kaymakla besliyorlar İyilik edip acımaları yok mu Diyor beni. Onların merhametini istemiyorum İstemiyorum Ne olur Nevza Ne olur kurtar beni bu zindandan Dayanamıyorum saçma <Gülüyor> saçmalıyorsun Buraya sana veda etmek için geldim Seni kurtarmaya değil Veda etmek mi Evet gidiyorum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 Peki Nezal Buradan kurtulur kurtulmaz bulup öldüreceğim seni O zaman hiç acımam bilmiş ol <gülüyor> Her parçanı bir ağaca asar Kurda kuşa yem seni <gülüyor> Artık buradan çıkamazsın Bu zindanda geberit gideceksin <gülüyor> Hayır hayır hayır Ölmek istemiyorum Ölmek istemiyorum Ölmek <gülüyor>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 İçeri girip mahkumla görüşmek istiyorum Fakat efendim o katilin teki Size bir zarar verebilir Yok beni merak etmeyin Açın kapıyı nasıl isterseniz <Gülüyor> Gel Ahmet Yanına varıp halini soralım Ee geçmiş olsun evlat Sihza Ne işiniz var burada Gidin burada Sakin Gidin. Sakin ol, sakin ol.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 Sevgili peygamberimiz... ...amcası Hazreti Hamza'yı şehit eden... ...Vahşi'yi affettikten sonra... ...o Vahşi... ...Radiyallahu Anki... ...sonra tövbe edip seçilmişlerden oldu... ...Eshab-ı Kiram'dan oldu... ...biz kim oluyoruz... ...biz de seni affettik... Anlayamıyorum... ...en yakın arkadaşım bana ihanet edip... ...yalnız bıraktı...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 Kafam iyice karıştı. Gittikçe çocuklaşıyorum. Fakat bacağımdaki yara gittikçe dayanılmaz hale geliyor. Ne oldu evlat? Bacağım, bacağımdaki yara iyice fenalaştı. Dur bakayım, dur bakayım. Evet, oldukça geniş bir yara var burada. Üstelik de kurt düşmüş. Bu benim fırlattığım hançerin yarası. Allahım, ne korkunç! Uzat bakayım o yarayı. Şimdi senden bir parçalış kopartayım Şimdi de iyice saralım İşte oldu Şifa allah Teala'dan Bana neler oluyor böyle Ayağındaki yaranın acısı birdenbire geçti Şu işe bak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 Eğer buradan kurtulursan önce Nevzalı bulup bana ihanetinin cezasını ödetmeliyim. Evlat, biz az sonra Mısır'a gitmek için yola çıkacağız. Eğer Tebrize dönmekten vazgeçerdi de fikrini değiştirirsen bekliyoruz seni. Demek buradan kurtulacağım. Ee, ya ama ona Tebrize gideceğini söylemedim ki. Of, bu ihtiyar beynimi Allah bullak etti. Yoksa içimden geçenleri mi anladı?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 Bir hançer. Hançer mi? Evet. Diyar Bekir'den babama göndermişler. Diyar Bekir'den hocamıza hediye bir hançer ha? Doğrusu hiçbir şey anlamadım. İşte ben de bu yüzden babamı görmek istiyorum ya. Şimdi içeri girebilir miyim? Gir ama ses etme. Uzaklardan bazı ziyaretçiler geldi. Sohbet ediyor. Onlar çıktıktan sonra konuşursun. Sağ ol ya amca. Ziyaretçiler de epey kalabalıkmış. İşte şu köşe sakin.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 Hadisi Kutsi'de dünyada benden korkan ahirette korkmasın. Dünyada benden korkmayan ahirette korksun buyuruluyor. Bu bir nasiptir. Nasibe kavuşmak için de hazırlıklı olmak lazımdır. En büyük hazırlık ise tevazudur. Dünyada iki şey çok tehlikelidir. Biri kendini beğenmek, digeri başkasını beğenmemek. Kendini beğenmek kibir,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 İbrahim Gülşenik'in adı artık Mısır'da saygı ve hürmetle anılmaktadır. Sultan Seliman Mısır'ı zahfettiğinde İbrahim Gülşenik Hazretleri onu Azizim, hayır mukaddes ömrümün varı safa geldin, keremlere eyledin. Gönlümün sultanı safa geldin diyerek karşılar. Sultan Seliman ehli sünnet alimi olan İbrahim Gülşenik'e çok kıymet verir.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 Meladi 1534 senesinde Kerime'yi şehadet getirerek ruhunu teslim eder. Yerine oğlu Ahmet hayali geçer ve müşeniye yolunu devam ettirir. İbrahim Gülşeni adlı radyo tiyatrosunu dinlediniz. Bir başka programda buluşmak üzere, hoşçakalın.